Sabahlar, sabahlar, sabahlar, modern Sabahlar Başlıyor İyi kalpli insanlar, iyi kalpli insanlar Günaydın hepinize modern sabahlarda buluştuk yine Şahane bir salı sabah, öyle böyle bir salı değil 17 Nisan 2012 salı sabah Bulutlar da var güneşte Mavilikte var grilikte sen da olması gibi ya, olması gerektiği gibi. Ama daha ilk an olsa hata evet. Bütün program böyle olacak şimdi. Taklalar assam bir şey olmayacak. Şu en başta hep böyle. Başka işlerde de oluyor mu bilmiyorum. En başta bir hata oldu mu? Ondan sonra bir elin ayağın birbirine dolu dilin dolanıyor. Vezaret oldu bugün. Vezaret. İlk şeyi yapmasaydık, orada dilin dolanmasaydı değil mi? Of. Gitti koca program gitti. Neyse siz günün başında böyle bir hata yapmayın. Benim durumuma düşmeyin. Modern sabahlar Modern sabahlar And now Amanın komşular yetişine dostlar. Modern sabahlarda gündeme bakıyorlar diyoruz. Ne güzel şarkı dinledik değil mi diye kendimize soruyoruz. Ne dinledik şarkı... biz bu arada? Onu da söylesene. Ne style bir parçaydı o? Caligola. Caligola kafası ya. Fair anlamadım ben. Caligola kafası kafası style Tamam o zaman süper şarkıymış. Sevgili yapılan radyo araştırmalarında genç kesimin bizi dinlemediğinin fark edilmesi üzerine biz de... Genç stayla kafası, ee, alçısı, yani. alçı. Alçı kafası zaten style. alçı olmak üzere altısı uygulamaya tamam, çalışacağız hadi. kafası. Tamam, Arkadaşlar alçı olmayalım ondan sonra biri. <gülüyor> <gülüyor> Ege gülmeyeceksen yakalayamayız gençleri. Ben mutfakta yeterince içim kalktığı ne, için. Niye canım? İçi, içim, içim bulandı style'dan. İçim bulandı kafası mı yaşıyorsun? Ne kafası abi bu saçmalama. Alçı kafası style'a <gülüyor> kafası. Öyle. Tamam hadi o zaman. Salça. Bu sabah ben kendi imkanlarımızı zorlayarak yerinde kullanılan her style'a ve kafası için ki hepsinin yersiz olduğunu düşünmekle beraber adam başı benden birer kutu kola çalışır. Akşam kafası o zaman akşam gazetesi kafası style'a ile başlıyoruz. Ee, çok güzel o zaman artı bir puan alma kafasını yaşıyorsun şu anda Oktay. <gülüyor> Ama milliyet gazetesi olduğundan kutu kola ceminde kaldı stayla <gülüyor> bu cimri styla yalan dolan kafası stylası alçası şimdi ee, bir dolandırıcılık çetesi yakalandı Ne styla <gülüyor> çetenin stylası ne olabilir dolandırıcı <gülüyor> kafası styla olabilir ve tabii ki altı. İstanbul'da post makinasından dolandırıcılık yapan bir çete yakalanmış. Post, Şöyle post, makinesi post makinesine post şey olduğumuz bugünlerde gerçekten güzel bir hadise. Var. Şöyle ama post makinesi sahipleri değil post makinesini e, kullananlar şöyle pizza sipariş ediyor mesela pizza tamam. kafası diyor. Onu de... <gülüyor> Oktay denirce bir kutu kola. Evinde pizza <gülüyor> o, kafası çok, diyor. Çok tamam. fena olacak. Ondan ha, sonra aynen. sevgilisiyle beraber otururlarken ondan sonra pizza istiyorlar sonra ha, sipariş Romantik diyor. kafası ile yaşıyorlar evde. <gülüyor> bir tane de Fahira. Vay hemen şey altına alacağız bütün kodalarını sömüreceğiz kafası style'ımız. Kurye ile anlaşmış bu dolandırıcı grup. Kurye kafası style'a yani. 2-1 <gülüyor> hadi. hadi ya. <gülüyor> ödeme yapan müşterilerin kart bilgisi ve şifrelerini. Müşteri kafası style'a diyorsun yani. 3-1. İkinci post yazıyla kopyalayıp hesap boşalttı. Tayla, bu <gülüyor> alamadınız, bu <Puan> <gülüyor> kişi mağdur. Ee, şimdi... mağdur kafası satayla. <gülüyor> 73 Boş 10 tane kartı. de bir kola vereceğim. Benim için güzel şaşırdım. Yanlış bir hesap Stylia. Z raporu Stylia'yı vereyim mi kafası olarak? Vallahi versin adam <gülüyor> güzel yerinde kullandı Stylia. <gülüyor> 73 boş kredi kartı yakalanmış. Aa boş kredi kartı çıkmış. kafası Stylia. 25 <gülüyor> kopyalanmış kredi kartı Stylia. <gülüyor> Ve <gülüyor> post cihazı kafası. Stylia. <gülüyor> bir de post cihazı. Stylia. <gülüyor> kafası başka kategoriden doğru. <gülüyor> Gerçi bu haberden ne anladınız dersen hiçbir şey anlamadım kafası. Dolandırıcılık işte. Pizzayı şey yaparken, e, kredi kartıyla çekerken o... Aynı zamanda bizim, kopya kafası stayla mı? Hani bize mesela bizim evimize getiren e, iyi kalp bir pizzacı kuryesi kafasını öteki ö, öbür yana çeviriyor ya. Öbür yana, yana, yana çeviren kafası stayla. O değil, bizzat şeyin içine bakıyormuş adam. Ha. Ağzının içine bakan stayla. kafası makinesinin kravisine bakarak <gülüyor> alıyor şifreyi. Kafası. Ondan sonra dön, döndükten sonra, dönderdikten sonra şeyi kafası... Aynı. Ee, Boş vakit. kredi kartı bulmak ne demek? Yani boşaltmışlar, adamın... boşaltmışlar içine. E ee, içine boşaltacak kartı atıyor musun? <gülüyor> Mesela benim kartım şişti diye birisi boşalttı. Ne yapacağım ben? Ben bunu atayım yani kredi kartı boşaldı mı diyorsun? <gülüyor> Valla sahibi sensen sen bir ay beklersin yeniden dolmasını. Gerisin geriye dolduruyor çünkü banka onu. Onu kim dolduruyor ya? Banka, banka kafası abi. Banka kafası, kafası style Alçısı. Ben hala anlamadım boş Alçı kredi bankası. kartı. 73 St boş kredi ha, kartı kredi, plastiği. Boş kredi kartı plastiği üstüne Kredi kartı plastiği, ha, üstüne kredi, plastiği tamam. Şifresini presini bazıyor ondan sonra. Boş plastik kafası. Style. Öyle, <gülüyor> tamam, da öyle da. deyince o zaman o styleyi kullanmayın o ya, Her şey açık kalıyor işte Dolandırıcıların eline düşmüş bir adam olarak Ne oldu Ege kafa Vallahi... style a? Sen de bir sadece telefon almamışsın Mağdur sen. style ya adam style. <gülüyor> style. <Hakikaten. gülüyor> Bugün style. noter kafası Vekaletname style Kime yani. vekaletname? Hediye Gökçe Baykal Style'a. Aa öyle mi? Ha, o kesin oldu değil mi Hediye Gökçe Baykal Style'a oldu? Evet. Ha. Bir, bir de, mahkemeye çıkacağız. Bir de, bir iPad, bir mi? de iPad mi Hı -hı. almışlar Style'a? Evet. Aa, hem iPad almışlar hem iPhone 4S almışlar Style'a. Hayır Style. lazım. Sonuçta dolandırıcı kafası Style alçısı. Evet. Bu adama denk geldi. Alçı oldu bu adam. Da. Hayır kimlik bilgilerim çalınmış zannediyordum. Meğer saçma sapan bilgilerle Style'a Nasıl Style Biraz örnek verir misin Style'a? Yani boş rakamlarla. İsim stayla Ya ne güzel Style'a. Uydurma yani. Yani daha çok korkuyordum ben bir, ta bir takım şeyler ele geçirildi falan diye de. Tamam uydurmasyon kafası tamam, mıymış? Tamam uydurmasyon kafası Style'a alçı. Ne kafası bu ya? Evet baya iyi çok oldu ya. Doktor Demirci'ye bir puan daha. Ne kafası Style'a. Akşam kafası staylanın başlığı ne olabilir bu dolandırıcılık haberiyle ilgili? Hmm. Bu soygunla ilgili daha doğrusu soygunla ilgili. Soygun kafası style. <gülüyor> Valla ben olsam da aynı. Siz bu dediğinizi kullanırdım ama bu da postmodern soygun demiş. Post, Akşam o gazetesi. da postçiyazı style var ya oradan postmodern. 28 Şubat evet, evet. tartışmalarında en yoğun olduğu dönemde Akşam kafası Style. Akşam kafası Style. Aynen de post yazısı da var orada. Onda ay bak bak ne kafası Style görüyorsun. Hemen vallahi çok güzel. Spoiler evet. kafası. Fahir yapma. Tamam. Spoiler'e gider. E, e, şimdi bu oyunlarda hayat gizli. Hangi oyunlarda hayat gizli? Aslında ondan önce Emre. Emin... E, bir dakika. Style. Tamam. O Style'a gideceğiz de ee, bu e, emre bulunan dinleyicilerimize ya, bir, bir ağzımızı temizleyelim Özellikle mi biz, ben Arabada son. dinleyenler camları açsınlar biraz. İçeride evet. İçeride birikme yapar ve ya sağlığa. Araba kapısını şu anda araba kafasında olanlar camları açsınlar style Biraz rüzgar style rüzgar şey yapsınlar. Çünkü bu saat bu şey, Yanlış kullanımlardan da sileceğim. Neyi ne silicek? Ben şimdi çubuk koyuyorum. 5 çubukta kut ola geliyor. Ben kaç çubuk oldum bayağı Dört çok... çubuksun şu an. Yani ben kaç sen. çubuk oldum? 2. Sen? Ben 2 style'a. Demek evet. ki o zaman bir çubuk daha alsam tam kola kafası style'a. Evet ilk kolaını aldım. Teşekkür ederim. <gülüyor> bir şey soracağım bu çizgileri böyle çubuk çubuk çubuk koyuyorsun ondan sonra... 5. üstü kahvehane kafası style'a mı yapıyorsun? 4. Peki. Şimdi o zaman Emre Berezoğlu'nun... Bir şey e, soracağım. E, Ülkçü Kafası Style'ı. Ülkçü Kafası Style'lısı vardı ya. Ayy. Değil, şimdi ne o demiş? neymiş diye. Emre Berezoğlu Hımm. basın toplantısı yaptı. Yanına da e, şey aldı. O arkadaşını aldı. Trabzon şey Trabzonlu diyorum. Yobo. Ee, ...takım arkadaşıyor bu ...hatta ona da diye yo ...Yobo'ya ırkçılık yapıyor diye... E Newcastle'da işte ırkçılıkla ilgili şey yaptığı... ...futbolcuymuş o Yobo... Hmm, e, ...öyle, öyle e, deniyordu... ...tarkışma yaşadığı futbolcuymuş... ...işte pis Emre. zenci dedi mi demedi mi... ...yok öyle dedi mi demedi mi... E, ...ya demiş en sonunda işte ben aslında onun şey anlamına gelen... E, ...dingil kafası Tayla denilen... ...dingil anlamına gelen bir denk gelecek bir şey söyledi ...muadilini söyledim demiş... ...bunu tabi İngilizceleri de var... E, ...burada yazıyor... Ee, galiba... E... Ne güzel Stylalı kafalı konuşuyorduk Fahir ya. De, girdi bir bir ya. Kaçırdım. Niye keyfinizi kaçırıyorum ya? Ee, i̇şte dingil kafası Stylalı... Burada örneklerini veriyoruz dingil kafası Stylalı'nın. Ee, bak burada pirik anlamına geliyormuş. Bir kelime daha öğrenmiş olalım diye. Hem bir taraftan. Daha, daha zeki bir ülkede yaşadığımızda... Belki biz inanarak Styl'e kafası diye program yapmak isterken... Sen birden birden... Gerçektenle de yüzleştin. Ee, yani... Benim stayla alçı <gülüyor> ha, ha ırçılık yokmuş diye hemen kapanmış mı konu? Ya, konu ırçılık yokmuş mesem mesem ülkemizde ırkçılık yokmuş çünkü hep şey falan demişler zaten. Aslı adetlerimizde zaten öyle bir İrkçılık şey yok diye yoktur. Konuşan adam vardı. E, Tabi yani sonuçta e, değil mi? ırçılık yapanlar da Türk değildir. Kuşuk bay, kuşuk Bey diye çok böyle güzel bir karakter. Zaten Türklerde olmaz, geçmez öyle bir şey olmaz. Ya, oldu ya vallahi ben de gidip ağzımı yıkayayım da bari şey olsun ya çok fena oldum ben. Çok aşırı doz aldık sabah sabah o yüzden ya böyle. Ya bir yandan da zenci kelimesi mesela gerçekten nigger'ın tam karşılığı değil, değil ya. Tabii canım, değil tabii yani. canım. Zençten geliyor, Arapçadan geliyor. Hı -hı. Öyle bir şey var. Siyahi demek aslında. Hayır şimdi biz zenci kelimesi... Yani bana şey gibi geliyor. Zenci kelimesi bu hani kullanmaktan imtina edilirse bir şekilde e, ırkçı bir ifade olarak kalacak. Yani kelimeye yapılmış bir yanlış değerlendirilerek haksızlık yapılmış bir haksızlık olacak. Ya yani ırçılığa mahkum edilmiş olacak. Sizin hassasiyeti kelimeye yapılan haksızlığa bile Hayır, mücadele aman. veriyor. Yani niye yani. kullanmayalım ki? Önüne olan önüne getirilen mesela nasıl dingilin önüne getirilen ya da ne bileyim fahirin önüne getirilen, toyf'un önüne getirilen bir şey, tamlayan şey o niyeti ve şeyi ifadeyi belli ediyor. Odur bence. Ya Ama Şimdi ben Emre'nin olayında bir kere zaten İngiliz, bağımsız söylüyorum İngilizce bunu. var. Bir tabii de tabii. bu zenci kelimesinin Türkçe'de hakaret sayılmasının sebebi e, dublaj filmler. Yani o dublaj filmlerde böyle bir şey var işte nigger kelimesi filmde geçtiği zaman biz onu zenci falan diye Ama böyle Ama orada şey da yapıyoruz. pis zenci diyorlar. Hayır ayrı bir, bir dolu filmde özellikle cehennem silahlarında öyledir. İkincisinde. Zenci. Kelimesi hakaret gibi olarak geçiyor. Halbuki hakikaten de e, o dublajda o kelimeyi öyle hakaret gibi karşına çıkarmasalar dediğim gibi kelimenin kökeninde evet. hakaret yok. Çünkü yok. bizde nigger'ın karşılığında bir şey yok. Ama şunu da söyleyelim yani bu bunu. Ha böyle emre, anlaşırsa... emre, <gülüyor> emre e, bir şey yoktur ama falan gibi söylemiyoruz yani. Değil mi? Ya yani canım, ben, ben, bu, ben bu sadece emine, zenci kelimesiyle Emrenin evet, durumunun biz, ne olduğu %100 belli yani. yani %100 belli. Obama tartışmaları sırasında gündeme gelen bir şey şimdi. Evet. O Obama'ya zenci başkan mı diyeceğiz, siyahi başkan mı diyeceğiz falan diye. Hani e, bir kelimenin arkasında da anlamsızca e, durmanın anlamı yok. Konsensus oluştuysa zenci yerine siyahi de deriz ama bence yanlış yerde gösteriyoruz hassasiyeti gibi geliyor bana. Yok bence doğru kelime yerde. orada değil. Yani Do şey hakaret orada doğru değil. Doğru yerde gösteriyor. Bu daha sonraki tartışma belki ama şu anda bence şey yani biraz daha ciddiye alınmıyor ya bizim ülkemizde bu konu. Biraz daha ciddiye alınmasını yol açıyorsa bu e e, tabii, Emre o konusu. Zaman. Yani o yüzden bence emre, asasiyet konusunda Emre konusunda gösterir. zenci diye bir kelime telaffuz edilmedi ki. Emre İngilizce küfür etti yani. Tamam işte o yüzden. Emre'nin küfürü de gazetelere şey olarak e dublaj olarak yansıttığından. Evet. Aslında Emre... Zenci demedi yani. Hı Orada Niger dedi. O Niger'in tam karşılığı yok bizde Türkçe'de. Niger'in öndeki kelime de mesela çok şey. Ne? Tabi. Emrinin kullanımında. O emre'nin olayı net yani. Onu Ama dün şimdi bazı e, uzmanlar vardı. Yani sahada olan sahada kalır. şey diyorlar işte böyle ailesinin, süle küfür etseydi bambaşka bir şeydi. O nefret suçuna girmiyor. O oyunun heyecanıyla, gerilimiyle falan herkesin birbirine edebileceği küfürler. O sahada futbolcuların da. Oyun sonrasında unutabilecekleri şeyler falan gözüyle bakılıyor ama bu tabi başka bir ışılık içeren küfür başka bir e şey. E bir de yok. yalan mı söyledi canım adam kalktı şey yaptı işte maçtan sonra açıklama yapmadı mı? Zokoro mıydı futbolcunun adı? O da Zokoro'ydı. O da bana böyle böyle dedi diye maçta olan maçta kalmamış demek ki kaldırılmamış e bir şekilde. çünkü başka bir boyuta taşındı e işte e ondan yani. Yani işte bu toplantısı yaptı. Normal Çok küfürler olur. oluyordur, bitiyordur da. Bana küfür etti falan diye herkes şey yapmıyor. Evet, hep toplantısı boyut. olsa valla maçlardan sonra basın toplantısından fazla ne, bir Emre değil. Emre ne diyor? Yalan söylüyor. Yok yalan söyle değil. Onu şey demedim diyor. Yani prick falan dedim de diyor. Ama diyor yani bu dingil anlamına gelir aslında diyor. Neyse kalbimde diyor ırkçılık adını ufacık bir şey besliyorsam e kalbim yerinden çıksın e diyor. Yani öylesine, öylesine diyorlar. diyor. Yalan diyor. söylüyorsam Arap olayım diyerek ayrı. <gülüyor> Yani özür <gülüyor> demek yerine yalancı mı demiş Sokoraya? Ya Sokoraya e, öyle bir şey demedi. <gülüyor> yalancı demiş. Da dememiş Yobo da e, yalancı durumu. Ortada düşünmüş. bir yanlış anlaşılma var. Yanlış anlaşılma vardı. var. Ben hiç alakası yok ırkçılık demiş. Yobo da demiş ki ya vallahi Emre öyle olsa ben de zaten gelmezdim. Ya ırkçılık ne alakası var? Ya yani, ne alakası? Irkçı kafası taylamayız mıyız biz diye oradan hep beraber öpüşerek çıkmışlar. Ee, ne kadar Zoko, Zokoroyu bekliyoruz. Bakalım Zokoro Bey ne diyecek. Ha öyle miymiş ya falan diyerek kapatacaklar konuyu o zaman. Yani herhalde bilmiyorum tam olarak onun şeyini bilemiyoruz Bakacağız. Evet. Bakacağız. O zaman O e, zaman, e, zaman yok. Az o zaman ne vır vır vır zaba beri milletin kafası ütülenmesi tayla. Zaba dilimiz de Fahir. Zaba kafası tayla. Yani, adam cabi adam. Golden Touch Style Laser Light dinleyelim. Alçı kafası tayla. Kafası tayla. Alçısı kafası. Golden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 3000 kişilik konser alını ve Radiotür Şehir Stüdyosuna sahip sokakta ilk açık hava konserine biletler mağbiletti. Ayrıntılı bilgi 210 30 30 ve Radiotür.com.tr'de. Sokakta da hayatın sesini aç. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Ağzımda her sesi yapabiliyorum sevgili dinleyiciler. Bu da size bir umut olsun. Buyursun efendim neler oluyor neler bitiyor dünyamızı sayda. Hadi artık demiyoruz. Demiyoruz demiyoruz artık, artık ağzınızı Alçısı e, lütfen saten alçıları bırakın. Bıraktık lütfen. Bunları Ağzımı bırakın. ben çok yıkadım ya lütfen ya. Fahir bir tane kul, kutu kola kazandı o zaman. Ekmek yedim üstüne bir parça kuru ekmek yedim bastırdı. Afiyet olsun, afiyet olsun Faiz. Siz de öyleyin, siz de bastırsın. Teşekkürler. Buyurun efendim. Ben. Neler Doğru. olmuş dünyamızda? Dünyamızda çok enteresan şeyler de oluyor. Dünyamızda umut beslemeye devam ediyoruz. Ee, James Bond hürrem'in kuyumcusunu dağıttı. Orada sinirler biraz bozuldu. Uh -huh. Ne olmuş ya? Ee, i̇şte bu. Motorla kapalı, girmiş. Skyfall İstanbul çekimlerinde kapalı çarşıdaki aksiyon sahnelerinde. Skyfall da tam. İstanbul'da site adı. Skyfall konakları. Olur mu ya? Peki. Sky Skyset mesela. Öyle olurdu. O da olabilir evet. <gülüyor> Ya o, o bir tane e, nesneni onu konuyu dağıtmadan atmadan başka bir zaman soracağım bu konuyu. Neyse Daniel'ın dublörü sen tut e, tarihi çukurkuleye çarp. Çukurkule mi? Çukur kule. Doğru da bizde çukur ambar varsa orada da çukurkule var Oktay. İstanbul'un. Çukurkule dediğin nedir yani? Dibine doğru çukurdan çıkan kule mi? Ne demek? Dibe doğru ilerleyen tünel mi? <gülüyor> dur bakalım. <gülüyor> dur, bakalım <gülüyor> doğru dur bakalım. Dur bakalım biz de bakalım. Ee, biz de Çukur Kule'ye çarptı ve muhteşem yüzlüğe takıveren e, önemli mücevhercilerden Boy Bey mücevherin kullandığı 320 yıllık binanın vitrin camı kırıldı. Oradan Çukur Kule'ye çarpınca Çukur Kule'nin... Cam da herhalde 320 yıldır durmuyordur orada. Ama binaya, sen öyle san. Binaya mı zarar vermişsin? Binaya zarar camı kırmış. Daha vitrinini. ilk günden berbat ettiler ya daha ya, ilk günden ya. Şimdi adamlar ondan şey... Adama etti. da kızamıyorsun dublörü yaptı çünkü şimdi Daniel Craig'e mi kızacaksın? O zaman adama kızacaksın evet. Kim verecek abi parasını? dublör mü? Daniel verecek. Daniel mı verecek yoksa yönetmenden mi? Ben Daniel de... Bey tabii ki. Daniel ya da Daniel. Daniel yazılır Daniel okunur. <gülüyor> Daniel <top> ona kızacaksın <gülüyor> abi. Mesela Daniel. <gülüyor> Bunu diyecek birisini arıyorduk ee, ve o birisi meğersem kimin öyle diyordu? Ege kayacanmış. Merhaba. <gülüyor> Teşekkürler lütfen. Ee, o yüzden herkes alakta yani yeter. Şimdi bu yani Daniel Craig'in iki, iki tane James Bond filmi var değil mi? İki, i̇ki mi üç mü? İki mi üç mü? Üçüncüsü mü bu? Üç galiba işte. Üç bu ya. üç. Galiba. İlkinde bir kule yıkılıyordu. İkincide o kuleyi kaldırıyordu. O tadilat çalışmaları. Bayağı olaylar oluyordu Ayağı, yani. Evet. Başından geçmeyen kalmadı James Bond'un da. Ya işte yıllardır ne konu bulamıyorlar ne yapsınlar. Hani bırakıyordu ben sevmedim James Bond'u falan demiş Daniel Craig. ...para tatlı geldi demek ki. Ya işte yani denince, James Bond da çekilecek lanet değil de... ...parası iyi demiş. Yani hakikaten öyle. Yıllarca herkes böyle... ...hiç tiksine tiksine oynadılar. Yıllarca öyle geldi. Sean Canaris'inden tut... ...ta aralık geç geç geç geç geç, geç, geç geç geç... geç geç falan Daniel Cray'e kadar. Ama demek ki... Her hepsine de boku hepsini. Bugüne kadar sen şey durumu kötü olan bir James Bond gördü mü? Sean Connery, bugün Refah oldu olduk Evini Febonduk aldı, arabasını aldı. Daha, e, ondan sonra Roger Moore müydü o? Roger Moore. O, o. Roger Moore'un kuyumcuları var ya. ya kaç Arba. tane? Hanıra. Hollywood han, kuyumculuk bununmış hepsi. E, e, tabi, emekli, emekliliğini buradan şey yaptı diye biliyorum ben de Neydi öbürünün adı? Bir tane daha vardı. Neydi? O çok şey olmadı onu, e... E, onu. Onu çok seviliyor ama. O da çok seviliyor. Renkli gözlü adamı diyorsun değil evet. mi? Renkli gözlü şey. adam. Şey diyorsun. Önceki, Daniel Craig'den önceki ne diyorsun? Hı -hı. Değil mi? Bir önceki, o, o, o kimdi o? Ay, neydi O çok meşhur adam. O şey. meşhur adammıştı. En ee... ünlü artistmiş. Yani o. tabi bakın, ne kırda çok da meşhur değilmiş yani kafamıza kakılmamış, kafamıza kakılsaydı. Dinleyicilerimiz yardımcı olsunlar bize, Twitter'dan falan fıstık. Mamma evet, evet. oynayan adam. Mamma da oynayan adam ya, Mamma da oynayan adam yakalandı. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Burak ben. Burak Bey hoş geldiniz. Neydi o adını o, o hatırlayamadığımız G oyuncu? James Brosn. James Brosn. James Brosn'ın Burak Bey evet ya. Burak Bey meraklı yani. mısınız James Bond'lara? Çok meraklıyım ama hani şey oldu o da, hani çok bozdum. Çok bozdunuz. E, bozmaz bozmaz dedi, gönlünü alamadım. Nerede Doğru o miydi, eski bozmaz. James Bondlar diyorsunuz? E, sizin. Aynen öyle, Şank Şankaner'in olduğu dönemdeki Bondlar daha eğlenceli gibiydi. Sizin evet. favori Bond'unuz Şankaner mi? Şankaner'i ama son dönemlerde şey Casper Re. Casino Daniel Craig'li beğendiniz diyorum. <gülüyor> tamam. Evet. Daniel Craig yakışıyor. Bond'un hocam. Peki. Çok teşekkürler. Bond kafası style'a diyorsunuz. Çok teşekkürler. <gülüyor> Alçı kafası. Teşekkür <gülüyor> ediyoruz Burak Bey. Hoşça Hoşçakalın Burak Bey. Güzel bir Burak Bey. O zaman James Bond kalemi mi verelim? Güzel bir James Bond kalemi. Veya bir shot Martin'i mi verelim? Ne yapalım? Böyle çünkü o da biliyorsunuz. Ona bir... bir de burada bir kalem var. İsterseniz bundan... O şey değil mi ya inşaat malzemeleri evet, girdi inşaat firması firması <gülüyor> buyurun efendim güzel kadının olduğu yerde yemek kötü hmm. ee, ekonomi profesörü Tyler Cowen demiş bunu peki Pierce Brosnan'dan önce kim vardı Pierce Brosnan'dan önce mi Pierce Brosnan'dan önce bir şey bölümde biri, biri mi oynadı evet evet şey vardı çok bildi. Bak onu da hatırlayamıyorum ben hiç hayatımda duymamışım. Alex. James Bond rolünün hiç yaramadığı oyuncu olarak herhalde Hollywood tarihinde. Alex geçti. mi? Alex gibi bir şey gibi adı bir var. Şey. Ben ha. ama ağlama. yabancı bir isim yani. Yabancı bir isim. Hatırlayamadık. Kim Neyin? varmış? Timothy. Ha. Timothy. Mi? Timothy diye şey mi olur Allah aşkına. Timothy yani. Dalton. Timothy Dalton. Evet Hı. ya. Timothy Dalton. <gülüyor> da Timothy James Bond'ları 20 yıllara verdiler Timothy Dalton'un James Bond'undan sonra. Görünmez arabanın olduğu Timothy Dalton'un filmi miydi? Bakayım. Evet oydu. Olabilir. Evet. Ya niye Görününce Clive Owen'dan James Bond yapmıyorlar ya? Clive Owen'dan yapsalar ya James Bond'u. Onu da yapacağız Oktay. Onu Hep yapacağız. beraber bir severik izleyelim. Clive Owen'un biraz bodybuilding çalışması gerekiyor. Çünkü Clive Owen yiyor, yiyor yiyor yatıyor sabaha kadar yatıyor. Sabah kalkmak bilmez akşam yatmak Clive bilmez. Clive Owen'un vücut hatlarından bana bahset bahsettireceksin yayında Fahir. Evet, ama... Clive Owen kafası style'a olup o... eve gidince de alçı olacağım. Clive Owen biraz çalışsa biraz vücuduna dikkat etse biraz az itse. Nasıl vücuduna dikkat etse? Nasıl, nasıl, Ak, nasıl? Beni nasıl. şey yapma Fahir. Nasıl sen öyle dersin? <gülüyor> <gülüyor> ya sen, sana göre şey de, yani, tamam senin için yeterli ama James Bond için yeterli Sen Daniel Crane vücudunu bir gör. Değil mi? Ege bir görsün değil mi? Görsün mü? <gülüyor> Erkek vücutları ve modern sabahlar. Senin zirvende neydi o Atilla Saraç mıydı Fahir'in? Necmettin? Ne? <gülüyor> Aa, kimdi senin? Kimdi senin? adam? Özendiğin adam, adam kimdi? Şey yani, ya, Üli eski eşi e hadi eşe de dedi Ayhan Ataş Hiçbir ismi hiç hatırlayamamamız altı kafası olduğumuzu mu gösteriyor <gülüyor> bize. <gülüyor> o kadar kafasız atayla o kadar kafasız atayla bildiğimiz kelime. Neydi ya? Zaten 3 tane kelimeyle konuşuyoruz. Onu da 3 kelime kafasız atayla indirince o kalırken. Şey, şeyin babası. Atilla Saran. Hayır değil ya. Atilla Saran. Atilla Saran, Saran değil. Hayır, hayır. Uydurma. Bir dakikaya Atilla Saran diyerek beni de diyecek. Şey Atilla yaptı. Saran gelecek. Peki sorun da kalacaksın. Vallahi Ben hayır. sizi çok beğeniyorum neydi? diye. Neydi? O oğlum oğlu bir şeydi ya. Yani oğlulu mu Radyoları var. Radyoları var. Ya ee, neydi o? Şeyden sonra. Yice biz kafası, bir kafası bu ya. Vallaha kafa kalmadı. Alçık kafası, zaten alçık kafası olduk. Hiçbir oh, şey isteme, gedin. İyi Günaydın efendim. <Gülüyor> Günaydın. Ha efendim, hoş geldiniz yayınımıza baş oldu benim o hastası olduğum adamın... olayım dedim o yüzden aradım. Sağ olun. Ay Saadet iyi yaptınız. Saral. Ama önce sizin isminizi öğreneyim afendi. Tuna. Tuna Hanım Tuna bundan Tuna Hanım sonra programı sizde yapabilir miyiz? Siz bizi toparlarsınız gibi. Ya ancak bu konuyla yardımcı olabileceğim. Ney? Adamın adı ne? Adamın adı. Saadetdin Saral. Ha, Saadetdin Saral. Peki Ol. çok Saadettin teşekkürler saral. Tuna. Ay nasıl görüşürüm. rahatladım Tuna'nın. Siz de beğeniyor Aman. musunuz Saadetdin Saral'ı? Efendim? Beğeniyor musun Saadet Hanım? E, sizin kadar değil. değil. Siz dediğiniz normal olarak. Normal, <gülüyor> normal olarak. Ben, ben de onu bir hani şey sonuçta rol, rol model olarak şey. Yapıyorum. Peki Tuna Hanım Clive Owen mı? Daniel e, Craig mi? Tabii ki Clive Owen. Teşekkürler lütfen. Peki Clive Owen mı? Ee, eh. evli misiniz Tuna Hanım siz? Evet ona göre siz. Evet. Kaç yıldır Evlisi evlisiniz? Kaçıldır, ama bu yani gerçekleri dile getirmemizi engellemiyor. Evet, doğru ki. söylüyorsunuz. Hayır. Falan. Yani e, kaç yıldır evlisiniz onu soralım önce. 5. yıldır. Tamam, olmaz. Hangi artiste benziyor kocanız? Tamam. Bey fena. Thanos'una. benziyordur Hayır. kesin. Birisine andırıyodur. Gözleri kapatın, ağzı kapatın, burnu mesela şeye benziyor ya da tamamen yüzünü kapatınca kime benziyor? Öyle düşün Clyvoven. Clyvoven dedim. <gülüyor> Tuna. Hanım. Tamam, ama yüzünü kapatınca Clyvoven oldu. Aynısı. Hadi, yeni kapatmaya gerek yok Clyvoven'un. <gülüyor> Peki çok teşekkürler. Açık seçik Clyvoven diyorsunuz. Ayrıca Bond'a iyi gider. Bence de değil, çok iyi Bond. gider ya. Niye böyle düşünmüyorlar? Bond, düşünmüyor Bond kocaman olsun diyor Tuna Hanım. Yani e, zaten öyle. Kaldırabilir misiniz? Çünkü bond biliyorsunuz biraz. Genç kızların e, gözlüsü biliyorsunuz. Kızları. E, hayat tabii. Hayat biliyorsunuz. Lazım. Sonuçta bondluğu da bitecek yine Tuna Hanım'ın yanında. E, yani. E, e, o yüzden Ama e, e. e, e, şey bırakın 3 yıl 5 yıl geçsin dolaşsın. Adı ne Tuna Hanım eşinizin? E, Fahri. Fahri, Fahri mi? Mont. Ya evet. sen bana hiç öyle sanki uydurdunuz gibi ya. Fahri mi gerçekten? <Gülüyor> Fah Fahri. Fahri diye ismi nasıl hemen uydursun ne ya? Bana değil. tam da uydurma isim gibi Mes geldi. İsmi ne? Fahri. Benim dedemin ismi ya. Anayla benim yayına bağlansaydı o da Fahri diyecekler. İşte işte. Yani. Bu da uydurmadığını <gülüyor> gösteriyor. <gülüyor> Ege Kayacan <gülüyor> kafası alçası. Tuna Hanım, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sen Fahri Bey'e de çok selam. Fahri, Fahri Bey'e de be çok Sağ olun. Saadettin Bey'e de burada. Saadettin Bey'e de <gülüyor> üzülmesin. Saadettin. Saadettin Saral sevgili. Hep Kulay Bob'un Kulay Bob'un. Biraz da Saadettin Saral diyoruz. Fahri'ye inanıyorsun da. Fahri'ye mi inanmıyorsun ee, Tuna Hanım'ın eşinin adı da fa fa Fahir'dir. Fahir'dir. Neydi ya? <gülüyor> <gülüyor> Fahirdir. <gülüyor> Biz kim... Senin ismini hiç kimse söyleyemiyorsa Falik'le Fahir e, Fahri arasında gidip geliyorsa belki Tuna Hanım da eşinin ismini hiç söyleyemiyordu. Hiç söyleyemiyordu o yüzden Clive Owen diye tutturdum. Çünkü oğlunun ismini hiç söyleyemeyen adamla tanıştım ben. Ne? Gökhan diye bir çocuğu olduğunu düşünemem. Ne ama. diye? Gökhan. <gülüyor> Benim çocuğu var Benim ismim Gökhan baba ya Gökhan. Gökhan! Gökhan diye bağırıyorlardı çocuğa. Olsun. İşte annesi ve annesi. Anne, annesi. Annesi. Annesi. annesi. Baskın. Baskın, Baskın adamın fikrini zormamışlar bile. YGS bugün açıklanıyor. Kardeşlerin gün açıkla yürekleri pır, pır pır pır pır pır pır pır çarpıyor. Kaç puan aldıklarını mı açıklıyorlar? Evet. Kaç, kaç puan, puan almışlar? Kaç puan almışlar? Bakayım. Değil. Ayrı ayrı fayır. Hepsi Herkesin ayrı mı? Herkesin puanı ayrıymış. Ah. Öyle açıklamış zaten arkadaşlar. Herkesin puanı aynı olmayabilir demiş. Bugün internet valla girecek olan varsa hiç girmesin bugün. Bakacağımız şey vardı ama neyse yarın bekliyorum. bakarım ben artık. Şu K ödemeleriyle şu sınavların açıklanmalarını aynı, aynı döneme getirmeseler. Abi Cev hep K ödemeleriyle de zaten serbest bakılıyor da ya bugün sınavın. Benim de çok güzel çok önemli bir araştırma vardı internetten neyse artık. Haftaya Cevap anahtarların okunması tamamlanmazsa. Şayet. Kim okuyorsa bunu nasıl sanki biri okuyormuş gibi. Sonuçlar Oktik yarın ya da okuyucu. en geç perşembe günü adaylara internet üzerinden bildirilecek. Hadi hayırlısı diyoruz. Hadi. Ve reklam kafası style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 5 kişilik konser alını ve Radyo Şehir Stüdyosu'na sahip sokakta ilk açık hava konserine biletler My Ayrıntılı bilgi 210-30-30 ve Radyo Sokakta da hayatın sesini aç. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Bu cuma günü Otçu Sanat Festivali kapsamında Hı -hı. hatta festivalin kapanışı Hı -hı. olarak e, Ankaralı müzisyenler bir kez daha Kültür Kongre merkezinde sahneye çıkıyorlar. 50 yılın en güzel rakanoz şarkılarını seslendiriyorlar. Bu grubun gitarcıları değişiyor, solistleri değişiyor, basçıları değişiyor. Davulcusu Sabit. O Hı -hı. da bizimle birlikte. Emran alıcı attığımızda Emran Bey günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok Ziz, teşekkürler. teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ee, biz de iyiyiz, ee, provalar devam ediyor idi, işte bahsettiğiniz gibi cuma gününe hazırlanıyoruz. Hazırlanıyorsunuz. Yedincisini gerçekleştiriyorsunuz Emrah Bey, daha tecrübeli hale geldiniz mi yani bu işler nasıl yürüyor falan filan diye? Yani yeni sene bayağı bir şey. Ee, hatırlarsanız bunu e, OTTÜ'nün 50. yılı için e, ilk bu konser düzenlenmişti. Evet. Hani hı hı. 50 yıl analım derken şimdi üzerine bir 7 yıl daha eklendi. Tahmin ediyorum inşallah aksilik olması 3 sene sonra demek ki bunun 60 yıl olarak değiştireceğiz. Ama şu, Tabii ki biz bu arada e, yeni tecrübeler, e, yeni, yeni şeyler öğreniyoruz. Öğreniyorsunuz, öğrenme devam ediyor ama şu anda konserin e, başlığı. Biletikse X'e girince ya da işte biletin üstünde de o yazıyor. Emre Analıcı ve Ankara Müsyenler 50 yılın rak konseri diye yazıyor değil mi? Öyle yazıyor evet. Öyle yazıyor. Yani son 50 yıl. 50. 50. yılda yapıldı. Ottü'nün 50. kuruluş yıl dönümünde yapıldı. 50. yaşında yapıldı. Yani bunun her sene bir, bir artması gerekmiyor mu? Yani mesela 57 yılın rak konseri gibi olmuşsa daha iyi olmaz mıydı bu sene? Yani hayatın her anında bu kadar e, çok detaylı düşünmeye gerek yok. 50 50 diyor Evren Bey 50, 50 dedi. 50 dedi. 50 başladı, dedi. Allah Allah. 10 senedir. 3 sene sonra devam edecek olursak adım artık 50 demek çok uygun olmaz. O zaman herhalde 80 dedik. Bu tip sorular yüzünden ee, zaten bizi geçen seni. 50 60 yıl olmuş. Peki Evren Bey bu ne oldu? Bu tip olur? sorular soruyor. Evet. Ondan sonra bizi sunucuğa evet, niye sadece oluyor. bizi bir kez sunucuğa çağırdınız bugüne kadar da. Yani bu 7 kere yapıldı. Niye bir kere? Niye? Yani neden biz hep kenara kıyıya atıldık? Çok mu güzel sundular? Çok mu güzel sundular? En güzel esprilerimi mi yaptılar? Herkes salondakiler yarıldı güldü mü? Çok, bu, çok iyi mi oldu? Ve son kez yayına katılışınız oldu gibi ben hissediyorum. Bundan sonra bu sorulardan sonra sanki katılmayacaksınız gibi hissediyorum. Tekrar baştan alalım mı ya şu bağlantıyı? Bir... Çünkü Hı. bir şey oldu, bir isterseniz tekrar en baştan sanki Emrah, hiç konuşulmamış hiç, hiç şey gibi yeni gibi. sorularla. Emrah Bey sizle müsaade ederseniz sıfırdan alıyoruz bağlantımızı. Öyle mi? Tamam. Evet, hiç yaşanmamış gibi. Hadi Ege başınıza. Benim zaten hiçbir günahım yoktu Emrah Bey eğer Hı. aklınızda kalmışam. <gülüyor> Emrah Bey günaydın, hoş geldiniz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yayınımıza. Ee, bu cuma günü OTTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde saat 20'de Ankara'nın en tanınmış müzisyenleriyle bir kez daha buluşacağız. Neler var bu konserde? Hangi şarkılar bizi bekliyor? Vallahi e, aslında her sene e, repertuarı farklı e, yapıyoruz. E, daha önce çaldığımız parçaları müzisyen arkadaşımız çalmak istemiyor. Gelenlere de yeni parçalarla yaklaşmak, hitap etmek isteniyor. Ee, yine bu sene çok e, kimimizin çok iyi bildiği kimimizin de belki ismini bilmediği ama e, dinleyici hatırlayacağımız parçalar var. E, şöyle hemen hatırıma gelenlere söyleyeyim. E, Dave Wickel'dan e, Toto'dan Dodo. Rush'dan e, Led Zeppelin e, Deep Purple e, Elton John Steaks, Crimson, çok önemli grupların çok güzel parçalarını yine orada izra etmeye çalışacağız. 9 tane grup var, hmm. her grup 2'şer parça çalışacak. Dolayısıyla 18 parçalık bir konserimiz olacak. Bu gruplar ama şey değil mi, Yani bu konser için özel olarak bir araya gelmiş gruplar olacak. Ee, tabii tabii ee, ama ki zaten mülçtenlerin çoğu hani bu kadar süre içerisinde e, birbirleriyle değişik kombinasyonlarda çalmış olan insanlar... Hı hı. Ee, şey, uygun bir biçimde bu 50 yılın rak konseri adına uygun bir biçimde aslında yaşı da 50 civarında olan bir şey arkadaşlarımız da var. Hmm. Ee, son 3-4 yılda yine arkadaşlarımızı da bu gruplara ekledik. Hmm. Dolayısıyla hani geçmişte bugün arasında e, böyle bir e, köprü ama bir e, uyum da sağlamaya çalışıyoruz. Hmm. Dolayısıyla gruplar içerisinde daha önce çok kez çalmış olan e, insanların yanı sıra belki yeni e, katılan genç arkadaşlarımız olacak. Ee, ama Ankara'nın bir özelliği iyi müzisyen Ankara'da yetişir derler. Sonra Türkiye'nin hatta dünyanın diğer yerlerinde giderler. Dolayısıyla gene Ankara'da hem daha önce yetişmiş olan hem de şu an çalan yetişen diyelim insanların bir araya geldiği bir etkinlik. Çok da fazla sayıda yeni arkadaşımız yeni gruplarda aslında katılmak istiyor. Hı hı. Daha önce hatırlarsanız Yaşları e, mı tutmuyor müzisyen, onların Emrah'ın? Çalıyorduk. Bir sene bir sayı arttırmak zorunda kaldık. Hı hı. Hani Belki senede tek günde bir iki günlük de bir etkinlik hale bu dönüşebilir. Şey peki ne derler? Hep e, böyle sizin sevdiğiniz şarkılardan mı seçildi? Çünkü siz davulcu olarak ben şu şarkıda biraz mu yaparım, şu şarkıda güzel şey var ben hoşuma gidiyor. Yoksa gitarcı da efendim ben de biraz bunu da artistliğimi yapayım falan diye mi seçti repertuarı? Nasıl oluyor? Yani mümkün olduğu kadar yine e, demokratik bir e, yolla seçmeye çalıştık. E, birden fazla grup olduğu için demin de söyledim. Her gruptaki arkadaşlarla bir araya geldik. E, onların önce e, kendilerinin arzuladığı yaklaşık 4-5 tane seçenek ortaya kondu. Onlar içerisinde ben de kendi fikrimi söyledim. Hı hı. Dolayısıyla benden ne onlardan hani zorlama ile ilişki olsun diye bir e, yaklaşım e, söz konusu değil. Tabii ki tabi ee, Tabii ki öyle olamaz bir katkıda ben yapayım Emrah Bey müsaade ederseniz Ege arkadaşıma Ege aynı zamanda Levent Solakoğlu, Seda Bağcan ve Emrah Han Halıcı ait özgün besteler de bu konserde yer alacak. Ha ilk defa. Daha öncekilerde yoktu galiba. Yoktu hep hep hep cover'lar hep cover'lar bir yere kadar ise e, son iki senede 5 e, seneler de koymaya başladık. Çünkü biz geçen sene ee, olmadığımız e, için Emrah Bey o yüzden e, e, biz bilmiyoruz. Ama demin bir şey ise, yarım kaldı. Buyur, buyur. E, bir kere konseri e, çok gene sevdiğimiz değerli insanlar, sunucular da sundular. Hepsinin değeri ayrı. Tabii, tabii, Ama öyle. siz de hiç unutulmadınız. Çok beğenildiğinizi de, çok sevdiğimiz için. Yine e, bu sene sizin olmanızı rica ettik. Siz de eksip olmayın kırmadınız. Ben bütün müşteriler adına, bütün arkadaşlarım da sizlere Etmek Bizden tam olarak ne bekleniyor Emrah Bey şimdi böyle sizin e, içeriden bize bilgi vermenizi aslında çok isteriz yani şu şarkıyı bol bol şey yapın da diğerine biraz <gülüyor> şu grup biraz şeydir falan onlarda çok şey yapmayın veya o solist yani... o solist çok sinirli aman ona takılmayın falan gibi uyarılarınız var mı? yani zaten e, bu işi çok iyi biliyorsunuz. E, sahnede de bize takılmadan duramıyorsunuz. E, bize destek olun. E, Biz orada eğer ufak tefek hatalar yapabilecek olursak onları seyircilerden gizlemeye çalışın. E, konserde en az bizim kadar e, önemli bir göreviniz var. E, ben bütün herkese hem size hem de diğer müziğen arkadaşlarımı ne diyeyim? Klasik olacak. Ama başarılar diyeyim. Peki Yiğit mi gelelim Hı? yoksa orada sahne arkasında ufak tefek böyle hani ne bileyim bazlama tipi, ben tipi bir şeyler var. Çocuk ne olur ne olmaz dikkatli gelin yiyip gelin, gelin. o bufak tefek şeyler olabilir ama yani aç açına çıkmayın diyor yani. yani. Emrah Bey neyse onu söylüyor ha. geçen sefer erken gelin demişti hatırlıyorsanız çünkü ekip kalabalık <gülüyor> erken gelin demişti bu sefer yiyip gelin, dedi, ya, gelin. Ya ben bir şey de düzeltmek istiyorum Emrah Bey yanlış anlamasın yani biz onu çok sevdiğimiz için ve Ankara Müzisyenleri bu organizasyonda sunuculuk görevini çok hakikaten hastası olduğumuz için e, böyle başkaları sunduğu zaman hep içimiz bir buruk tabii ki geliyoruz onlar da Muhtemel ki güzel sunmuşlardır. ama elbette bizim kadar güzel sunacaklarını tahmin etmiyorum yani onlar da ellerinden geleni yapıyorlar insan neticede ama bir yere kadar bir yere kadar bizim kadar iyi yapacaklarını tabii onlar da seresinler birkaç kere daha bir sunalım ondan sonra öğrensinler, öğrensinler. nasıl evet. nasıl yapılması gerektiğini. Şunu da hemen ekleyin Fair. Sen bunu söyleyince aklıma geldi. Konserin tüm geliri ODTÜ Burs Fonu'na Yani sonuçta olarak. değil mi? Yani. Sonuçta. sonuçta kim sunarsa sunsun önemli olan bu müzisyenlerin yeni 7 senedir e, yaptığı iş Emrah Alıcı ve Ankara Müzisyenleri 50 yılın rak konseri temasıyla bu sene 7. kez e, ODTÜ'de Ankaralılarla buluşacak. E, biletler hala satışta Biletix üzerinden alabilirler veya ODTÜ Kültür Kongre Merkezi satış ofisinden biletleri satın alabilirler dedi mi isteyenler Emrah Bey Evet, şu an bir etiksten tartışmaya devam ediyor ama duyduğuma göre herhalde tükenmek üzereymiş. Ben siz bahsettiğiniz, ben de bahsediyorum. Dilerseniz öğrenci bursuna, o öğrenci bursuna bütün konserin geliri gidiyor. Hiçbir müzisyen arkadaşımız ve sunucular yani sizler hiçbirimiz bu bu bir maddi gelir bekle, elde etmiyor. Bir dakika ya, bir, ben bu, bu, bu, size bu, bu, bu teşekkür ederim seyir arkadaşlarım. Bir, bir dakika, da daha etmek isterim. Çok teşekkür ederiz, sağ olun konuşulmamız ben. Hani müzisyenler para almıyor diye sunuculara üstüne ev yapılıyor diye ben çukuram Hanber'de öyle bir şey bir sözleşmeyim ben. Hayır biz de çünkü <gülüyor> şeye de girdik. Krediye de girdik şimdi. Emre abi biz de şimdi hani yer açtık. bolca bayağı da bir kredi. Neyse bunlar yayında konuşulacak şeyler değil. O gece sahnede Hayır. konuşuruz bence yayında konuşulacak şeyler bunu özellikle söyledim ki sonradan üzerimize bir boş gelmesin diye. yok sahnede konuşuruz biz onu cuma gecesi çok tamam. teşekkürler Emrah <gülüyor> Bey öncesinde buluşacak mıyız Emrah Bey yoksa o akşam mı yani evet, cuma evet. akşamı mı buluşacağız öncesinde bir şey anlatacak mısınız bir gelin diyorsanız ya da bir yerde buluşalım diyorsanız biz geliriz ee, ki. Valla perşembe günü sound çekimiz var. Ha ee, öyle mi? Önceye de gelebilirsiniz. Vaktiniz orada çok çok seviniriz. Ee, hem o gece konserde görüşürüz. Konser sonrasında biliyorsunuz e, bütün grup üyeleri bir araya geliyor. E, DVD'lerini üretmiş oluyoruz. Onları paylaşıyoruz. Hmm. Yani bu etkinlik sene içerisinde e, yaklaşık 5-6 ay yayılmış oluyor. Siz de her aşamasında görmek istedim. Tamam olur perşembe günü ben. o zaman görüşelim. Cuma tamam. günü konser ama tamam. esas dinleyicilerimize girelim. Olur. Evet peki çok teşekkürler Emre Bey. Kolay gelsin diyoruz bir kez daha. İyi herkese selamlar. Çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Turist'siz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Yeni bir köşeye başlıyoruz bugün itibariyle. Ee, köşemizin adı zaten köşemizin sinyalinde geçiyor. Bakalım neymiş. <gülüyor> Avrupa'da çok normal. Avrupa'da çok normal. Avrupa'da çok normal. Hoş geldin Sevgili dinleyiciler, 9 Mayıs Avrupa Birliği'nin doğum günü ve Radyo Avrupa Birliği ile birlikte 9 Mayıs'ta 9 çifti 9 Avrupa ülkesine gönderiyoruz. Biz de Avrupa ülkelerine giden dinleyicilerimiz, özellikle ilk defa gidiyorlarsa orada yabancılık çekmesinler. Ee, oranın yaşamına kültürüne hemen uyum sağlasınlar diye bazı önemli bilgileri onlarla paylaşacağız. Bu paket bilgiler e, gibi diyebilir miyiz? Yani yanların altında nasıl e, böyle mesela acil setler oluyor e, bu hani e, yolculuğa giderken bir e, işte bavul seti oluyor küçük. Böyle temizlik eşyalarının ufak ufakları yapılmış onu pıt diye alıyorsun yanına. Bavul mu Fahir söylediğin şey yani valizin mi? Yok valiz değil de temizlik seti tipi style. Style'a dedin. Style yok. Style yok mu hocam? As askere giderken aldığın dikiş seti, dikiş mi? seti gibi. Dikiş seti o gibi, dikiş seti gibi. Evet, onun gibi. O şekil. Avrupa'ya evet. giderken de gerekli bilgiler... Bir kültür paketi. Kültür paketi. Paketi, paketi evet, yapacağız, Kültür paketi Doğru. programı. Aslında şöyle bir baktığımız zaman günlük hayatta çok da büyük farklar yok ama bazı şeylere de bakınca demek bunlar Avrupa'da çok normal denebiliyor. Bugün Danimarka'dan bahsedeceğiz. Danimarka'ya giden dinleyicimiz olursa aklında bulunsun pek çok Avrupa ülkesinde de yaygın aslında ülkemizde de uygulanan bir şey ama burada nasıl diyeyim bir cesaret gerekiyor bunu yapmak evet. için birinin ilk adımı atması gerekiyor orada herkes o ilk adımı atmaya razı bahsedeceğimiz konu Alman usulü hesap. Alman evet. usulü hesabın sadece Almanya'da değil diğer Avrupa Birliği ülkelerinde de özellikle... geçerli olduğu. Geçerli olduğunu. Danimarka'da da <gülüyor> geçerli <gülüyor> olduğunu bugün biliyoruz. Ee, bunu bir e... sadece Danimarka'da değil bu arada çok özür fay yani Danimarka mesela Grönland'da da böyle. Evet. Faroe Adaları'nda da böyle. Neden? Neden? Çünkü ikisi de Danimarka Danimarka'ya ait fay. Yani sonuçta aslında faroya... aynı aynı kültür. Aynı kültür. Aynı orada şey da var. orada da var yani. Arda, orada, orada da, da var. Var. E, geçerli. Mesela Danimarka'ya gittiniz. E, diyelim üçümüz acıktık. Evet. Güzel bir... Çünkü orada mesela Yıldız Tilbe konseri vardı. Canım benim. E, o kopayan konserini biz seyrettik. <gülüyor> evet, fair. Tamam ben seni yakalamaya çalışıyorum, takip etmeye çalışıyorum. Evet. <gülüyor> Konserden çıktık, karnımız acıktı. Ne yiyebiliriz? Danimarka'nın Arkan'ın nesi meşhurdur? Ee... Ya sandviçleri var. Sandviçleri var. Sandviçleri var. var. Yönesel K sandviç. vardı benim bildiğim. Tamam gittik. Bir onun... lokanta çok <gülüyor> iyi yapar yani. Evet. Oraya gittik güzelce. Smørbrød. Small brodumuzu yedik. Ne kadar adam güzel baş, ya. Adam, adam başı, başı bir, birer, birer small, birer small aldık. Birer tane. Danimarka alka, birası. Danimarka birası içtik. Çünkü Danimarka'ya gidince Danimarka birası içmemekte açık söylemek gerekirse biraz Danimarka'ya ayıp olur gibi. Özellikle de Danimarka kral, kralına. Herhalde yani yanlış bir şey söylemiyorum Tabii. yani. Sonuç, Doğru. Yani Doğru söylüyorsun. Sonuçta anayasal monarşiyle yönetiliyor anayasal... falan. Kral da şey de ülkemize geldiler bir bira içmeden gittin. Ne anladım ben bu turistler. Yani o lafı da dedirtmem ben. Ne kendime dedim? Neredeyiz de, biz ne şimdi canım arkadaşımızız? Gürolantamıyız? Kopenhag'dayız. Başkentteyiz. E, Kopenhag. Yıldız Tilbe'nin Kopenhag konserinden çıktık biz. Canım benim. Yıldız Stilbe nasıl gitmişiz oraya? Nasıl gelmişiz? Araba mı kiraladık? Yo, biz direkt gittik. Yıldız Tilbe'nin çeyinen gittik. Ee, Kopenhag'dan gittik. Öylesine bir süper bir gece geçirdik. Tamam, gittik sonra ayrıldık üçümüz. üçümüz gidiyoruz. yemek yemeye. Biz dedik ki Kopenhag gecelerine akıyoruz. Acıktık. Neden konser acıktırdı? Hareketlendik. Gittik birer tane Carpaccio söyledik. Birer tane e, Danimarka birası içtik adam başı. Evet. Ortaya tatlı ne söyleriz Danimarka'nın en güzel tatlısını söyleyeyim beyler bana. Danimarka'da güzel brownie vardır ya. Yani o, o iki yer çok güzel brownie yapıyor Faiz. Yani ben, ben brownie yiyeceğim. Sizi bilmem. Sen brownie ben tatlı almayacağım. Ege sen... <gülüyor> <gülüyor> sıyrıldı bak. Ben de <gülüyor> <gülüyor> Sol over Gold Danimarka'nın yerel tatlısıdır. Yerel tatlısı. Bundan alabiliyor muyuz diyeceğim çünkü yanlış söylerim diye. Ben orada Parmanla mesela göstermek. Parmakla göstermek menüden şeydir ya. Yok ya garip gelirde, gariplik yok. Bütün Avrupa ülkelerinde normal. Bunu Böyle herkes. Sonuç, var mı diyorsun? Sonuçta Danca Menü, menümüz hmm. danca. danca. Ama danca. Danca. altında ne yazıyor? Zaten Danimarka'nın sözünü. Danca, danca, danca beraber, Danca beraber diye. Öyle bir atasözü olduğunu biliyoruz. Evet. Vikinglerden kalan bir söz. Çok... Neyse hesap geldi. Kaç euro? Kaç hesap sence... geldi? 100, 100 euro hesap geldi. Ne eurosu? <gülüyor> Nesin ne eurosu? Euro. Danimarka. Euro. Ya euro? sen şimdi Danimarka Avrupa Birliği'nde diye euro mu kullanıyor zannettin? Ama Bahit... bunu söylemene gerek yok ki. Danimarka'nın para biriminin kron olduğunu ben de biliyorum. <gülüyor> Cebime tomar tomar kronları <gülüyor> almışım ben. Evet kron. Danimarka kronu. Daha doğrusu kuşak yaptırmışım. Çünkü... Alman Çalınma ihtimali var. Zamandan gelen e, Doğru. E, böyle gurbetçilerimizden biliyoruz. Kuşakta taşıyorum ben. Evet. Kron. Kron kuşağı. Kron. Ve biz de paralarımızı harcayacağımız kadarını cebine al, cebimize almışız. Ee, tamam. Mesela benim insana Didem'in bana verdiği paraları Ege'ye vermişiz kaybetmesin diye. Çünkü neden? O kuşağında sa sarılıyor setteliyor. Şeye koymuş oraya. Tamam peki 100 100 krone hesap geldi. 100 kron gelmez ya. Nasıl gelmedi? 100, 100, 100, 100, 115 krone bir tatlı yedik. Tatlı yedik 115 krone falan. Kron, 100 krone. Ben şeyi bilmiyorum. Ne bir dakika ya. 115 krone abi fiyatları 100, bilmiyorsun sen. Benim arkaya gitmiş dinleyicimiz varsa telefonumuz 210 30 30. Bir, biz masayı sayalım da. <gülüyor> hesap, <gülüyor> hesap ne kadar gelir? gelir? Tamam Danimarka'yı Kopenhag olabilir. Ee, başka bir yer olabilir. Danimarka'nın ee, bu e, gitmiş olan dinleyicimiz varsa Danimarka yardımcı bizi Danimarka Evet ya Danimarka'da da Çünkü orada her şey hem bol hem taze. <gülüyor> Daha ucuza yeriz yani. Evet bu ya Danim Danimarka. Telefonumuz 210 30 30 sevgili dinleyiciler. Danimarka'da oturduk yemeğimizi tatlımızı yedik. Alkolümüzü de aldık hafiften. E, hesap ne civarda bir şey gelir. Yani üç aşağı 5 şükür. Yani kaç kurundur? Bir Danimarka kurunun kaç euroya tekabüldür? Oradan pariteden de yola çıkarak Değil mi? Bana yardımcı olabilirlerse arkadaşlarım. Şimdi paliteden bir şeyler çıkarız, 3 aşağı 5 yukarı ama şeyi de dinleyicilerimiz hakimdir. Yani e, hesap Nedir ne yani? vardı bir şey çıkıyor. Danimarka'da bir büre kaça içilir. Ya Hadi. benim e, biliyorsunuz Danimarkalı bir arkadaşımız var ya bizim bizim düğüne gelmişti. Ondan dinlediğim kadarıyla mesela aynı şeyi biz e, burada da Türkiye'de Ankara'ya geldiği iri zaman. İri diyorsun değil mi? İri yarı kızcağız. Evet. Evet. <gülüyor> Sara diyoruz biz ona kısaca. Çünkü sen iri yarı diye çok bağırdım hiç dönüp bakmadım. Ee, onunla geldiğimiz zaman da ben oradan hatırlıyorum. Şey demişti yani aynı, aşağı yukarı aynı bu saydığımız gibi bir şeyler yemiştik Ankara'da. Ee, ucuz Aynen. gelmişti ona. Ucuz. Bu, bu demişti Kopenhag'da yeseniz 110-115 kron civarında bir şey tutardı. İyi. i̇yi iyi. 115 kron tutarsa çünkü adam başı biz 35 kron veririz. 105 kronu tutar 10 kron baş bahşişle 115 krona biz tertemiz çıkarız. Şimdi şimdi buradaki hatayı buradaki hatayı anladık zaten. Failin hatası. Bak şimdi Hesap burada, 115 geliyor fail. Hesap 115 demedin. 115 deyince ben 35 kronu adam başı verirsek 105, 105 oluyor. E? 10 kron da bahşiş veririz diye 115'e bağlıyoruz. Ama çok bahşişi birimizden birimize veriyoruz yani bu hesaba <gülüyor> göre. Şimdi normal şartlarda 100 kron geldiğinde Beyler adam başı 35 kron falan vereceğiz diye böyle bir Tabii. şey olur. Ama eğer masamızda bir Danimarkalı bizi orada gezdiren adam varsa ne yaparız? Hemen dururuz biz. Misafir olduğumuz için. O ödesin <gülüyor> diye. O ödesin diye. Ama bir bakıyorsun. Adam hesabım, masaya bilmiyor, 25 kron koyuyor. Benim bir tane sandviç vardı. Bira 10 kron bira. Sandviçim 17 kron, 27 kron. Hesaba da şu kadar katkı. Biz ne diyeceğiz o zaman? Nine'da diyelim. Ne diye diye diye diyeceğiz? Koyacağız diye? işte kuşaklarından çıkaracaksın abi evet, o zaman. yani ve e, Kuşağından çıkaracağım müsaade düşeceğim. Ben tuvalete gideceğim o zaman ...kuşağımdan kron çıkaracağım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimde görüşürsün efendim? E, ben Çiğdem. Çiğdem Hanım hoş geldiniz. Have you ever Danimarka? Efendim? Have you ever lived really Danimarka? Eee problem Dan Danca da bilmiyorum maalesef. <gülüyor> Biz de zaten Danca konuşmadık ama olsun. <gülüyor> neyse. Ha neyse canımız sağ olsun. Ne kadar tutar hesap sizce? Şimdi ortalama bir yerde olan hesapta 70 dolar falan tutuyor normalde diyoruz. Yani, yani bunu işte biraz lüksse kaçarsa 100 dolar falan diyor. Dolar derken ne neresi efendim siz? Nerede? Efendim? Nerede? Danim, dolar? Danim. Danimarkada mı? Ee, yani ben biraz internetten araştırma yapıyorum. Hani yurt dışına gitmeyi çok istediğim için. Anladım. Hı -hı. Ee, yani orada hani dolar üzerinden veriliyor. Oradaki para birimi üzerinden verilmediği için bilemeyeceğim açıkçası. 70 dolar civarı, 70 bir, şey. Dolar civarı 70 bir şey tutar. Şey Kuş, ben, evet. Kuşağınızı ona göre ayarlayın diyorsunuz. Ha %25'te vergi konuluyor. İşte içinde olduğu için vergiler yüksek olduğu için biraz pahalı bilgi. Bir Peki çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Oh, Sağ olun. Şimdi onu o zaman 70 doları krona vuracağız. Krona vuracağız evet. Vur krona. Vur krona. Yalnız dikkat edin danimarka kronunu Kron, vuracağız. Kron. Günaydın efendim. Dün Maalesef. Için. Kron. Bu arada bir yoğunluğumuz var telefonumuzda ama. Bir yoğunluk oldu. Neden oldu onu ben de bilmiyorum. Bu bilmem. yoğunluğu bağlantıya dönüştüremedik. Neyse biz hesap geldi. Ellerimiz cebimize etrafa bakıyoruz. Ben yanıma da para Ben Birinizden biriniz versin. Ben Nasıl bir para almadın ya? Cebimize aldık ya Yıldız Tilbe'nin otelinden çıkmadan önce. Osman, biz Masada ben... kaç kişiyiz şimdi? Dört biz... kişiyiz. Bir Yıldız de İmandarımız var. İmandarımızın Yıldız, Yıldız Tilbe'i bizde değil. Mi? değil mi? Bizde var mı? Canım Hayır benim. ya Danimarkalı arkadaşımız var ya işte. Kim? Sara mı? Ay, i̇smini hatırlamıyorum. Yok. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özgür. Özgür Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hakim misiniz Danimarka'da? E, sofra adamına. Hakim değilim ama kimse hakim olmayınca ben araştırayım dedim. Şu an Danimarka Turizm Bakanlığı sitesini açtım. Önümde bir fiyat listesi var. Oh be. Birinci sınıf lokanta listesim işte. <gülüyor> yani değişik manav, bakkal her türlü fiyat var. Süper. Bir, çok güzel. Bir kilo elma. Ne kadar? 15.53 kron. Danimarka kronu. Biz elma yemedik ki ya. Hayır ben şimdi evet. o zaman ne yapıyorum biliyor musun? Biz mesela meyve tabağı istemişiz. 20 kron. Diyor işte. Ben diyorum "Yok kardeşim, buraya bir tane elma, bir, bir elmanın kilosu 15 kron." diye orada mesela bu. <gülüyor> Çemkirebiliriz abi. Çemkirme şansın var. Başka bir ilginç bilgimize. Aa, bir bilgi bize? 1 lira 5.82 Danimarka kronu. E ben ne dedim? 6 krondan hesapla. 1 lira içtik. Sırf 18 kron. Zaten şey, bizim <gülüyor> mihmandar içti <değil> mi Oktay? <gülüyor> i̇çti tabii ya Mogers. <gülüyor> tamam Bo bizim Mogers. adı adını 24, adı. 24. Mogers'leri lak lak lak içiyordu. Özgür ve başka Aa, ekmek 10.86 Danimarka çok Biraz, wow. pahalı. 10.86 Ya doğru pahalı çünkü bu heydi he he ekmeği diye bildiğimiz ekmekler e Danimarka şey, Kralını... Ama sandviç yedik ne olacak? Kral. Kral. Danimarka kralı lafı var. Ekmek bulamıyorlarsa bir ısınla. Lux Skyo. Peki Özgür Bey şey neler derler? Ee... Ege Bey bu da size geliyor. <gülüyor> bu da size gelsin. Sigara 33 tane marka kralı. Aa Oo. sigara dahil değil sigara. Sigara bize ne biz, biz içmiyoruz ki ya. Tabii canım önceden alınmış cebine koymuş onu saymayalım. Onu yurt dışına ha. çıkar gelmiş. Free shop'tan almış. Free, free, upta. Upta. <gülüyor> <gülüyor> free shopta. o Peki tatlılarda ne boyutta tatlı var mı? Listede tatlı yok ama peynir var mesela. Peynir Olsun, olur peynir tatlı evet. 1 <gülüyor> kilo peynir 63 noktası. Abi ben bu dönemi arkada yaşamam kusura bakmayın. Ya. Ya. E, ne yapalım abi geldik artık. Peki kron. bir kron kaç kuruşa denk geliyor? Abi, şarapçı olacağız mı olacağız orada ya, yaşayacağız diye. Bir Bilmiyorum kron. şu an aynı anda bir döviz sitesi açamıyorum. Yeni sekmede telefonda oldum. Yok işte, turizm... Peki Özgür Bey çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Özgür Bey çok makbule geçti sağ olun. Yani peynirin kilosu 60 bana. 6 6 Ama Deniz Blue Cheese yani sonuçta öyle. Danish Blue Cheese'de Evet mi? doğru abi. abi. Sürsürüyor, sürsürüyor. Sür yani ye. ben şöyle bir kabıbe hesap yaptım. Mugens'in yedikleriyle 124. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendim? Abdurrahman Erdifoğlu, merhaba. Abdurrahman Bey hoş geldiniz. Zeynoza var mı? Eee deli market tecrübeniz? Yok, henüz yok. Yok. Eliniz yok, bir kron ne kadar lira? Eee tabilden söyleyeceğim. Hı -hı. Bir kron 30 At. TL nasıl? Ya yani. yani çok, fenasım, çok Bunu nasıl oldum. tahmin edebilirsiniz ağır ya? Oldu, ağır oldu. Ay, 0 kaç? 05. Bunu da attınız. Yani uçlarda geziyorsunuz. Ya gez... Abirama, Abirama Bey, uçlarda geziyorsunuz <gülüyor> hakikaten. <gülüyor> Peki çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. 2 saat bir şey gelecek hesap o zaman. 3 tamam. <gülüyor> milyarla 50 lira arasında. Arasında bir şey, bir şey. doğru. Teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi günler. Görüşmek i̇yi günler. İyi günler. Güle güle. <gülüyor> 30 lira dedi ya bir kuruna. <gülüyor> Bari oynar ya orada. Şu yarım kilo peynir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> vallahi bir elma. Bir bira içtik ama vallahi var ya. Günaydın efendim. Alo. Alo. <gülüyor> <gülüyor> Ya sesiniz çok karışık geliyordu kusura bakmayın. Üç kişi kusura olduğumuzdan bak. olabilir ya o yüzden. Şimdi Biz... teker teker konuşacağız. Hiçbirbirine karıştırmayacaksınız. Kiminle çok sevdiğim. Hatta benimle bir kişi konuşursa çok mutlu olurum. Ben İyi. muhatabım kim bilmek istiyorum bir hanımefendi. Hadi Fahir sen konuş. Kiminle muhatap almak istiyorsunuz hanımefendi? farketmez benim için de acelem var ben de evet. acele var acelesi var <gülüyor> çok mantıklı faiz sen konuşalım buyurun efendim adınızı alalım önce ben yani, benim adım Ezgi Ezgi Hanım çok teşekkürler lütfen kaç krondur yani bir Türk lirası ya da bir e, kron Yo. kaç Türk lirasıdır yani şöyle e, yani biz o zaman öyle hesap yapmıştık işte bir kron... Hani, pardon 10 kron 1 euro'ya denk geliyor gibi hesaplıyorduk. 25 i̇yi, şey. i̇yi iyi iyi Peynir'in kilosu 6 euro. Have you ever? <gülüyor> hayır, have you ever, have you ever, have you ever marka please? Yes, yes yes. Yes before. When? When? 2 yıl önce, yok 4 yıl önce pardon. Dört yıl önce. 2 mi 4 dakika karar verin ama. Nereleri gezdiniz Ezgi Hanım orada? E, ya ben aslında İsveç'e gittim. Yakınken yani, Danimarka'ya gittik. Evet, Danimarka'da amcamlar yaşıyor. onları ziyarete gidelim Keşke biz de onlara gibi. gitseydik. Dünya kadar hesap ediyoruz yani. <gülüyor> O denizin Vallahi üstünden giderler yani. Bir şey soracağım Ezgi Hanım. O denizin Baltık denizin üstünden gider köprüden mi gittiniz? 4 kilometrelik bir köprü varmış orada. Oradan mı? E, yok, oradan değil. De. O zaman yok muydu? Ha evet, oradan da geçtik. Oradan çünkü e, Malmya geçtik. Yani tekrar İsveç'e geçtik aslında. Balayında mı geçtiniz ee... bunları? Efendim? Balayında mı yaptınız bütün bunları? Evet, evet. Beytin çok güzel bir yer tavsiye ederim. Çok güzel. Canım. Çok teşekkür ediyoruz efendi. Ödüyordunuz hesap. İşte diyor ya. 10 euro ediyordu diyor. Yok on e, on onda Sen hiç bir, anlamamışsın. Onda bir ediyordu diyor işte işte. Ya. <gülüyor> Aynen, evet yani. Ha, ortalama ortalama hesap ne? Euro'ya çeviriyorduk yani. Ya çeviriyordunuz da neyi çeviriyordunuz? İşte mesela gittiniz baş başa romantik. Çünkü sizin canım cicim aylarınızı anladığım kadarıyla o zamanlar. Evet, evet. Giden paraya acımazdınız. Kaç para e, ödüyordunuz mesela iki kişi? Valla onu hiç hatırlamıyorum yani ona, Hep ya. hani ona... Sonuçta, sonuçta amcalar oradaymış. Amcalar, amcalar da yenilmiş içilmiş benim... Amcanızın numarasını ya. alabilir miyiz acaba? Efendim? Amcanızı arayalım bari de ona soralım yani. Aa o olabilir. Peki çok, İyi, teşekkür, ya, çok, teşekkür, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Hoş geldin yalnız Danimarka pahalı bir ülke nereden biliyorum çünkü Ezgi Hanım düğünden sonra gitti bu bileğinden dirseğine kadar bileziklerdi hep Tatlıyordu bozuluyordu ve geldiğinde var ya şıkır şıkır yazık yazık kızcağızın bütün paraları gitti neyse hesap geldi noktada biz baktık bize Yürgen miydi arkadaşımızın Mogans Mogans Mogans Mogans bize ödeyecek falan filan derken Mogans çıkardı kendi yediği kadarını verdi. Biz de dedik ki ne yapıyorsun falan. Yani şunu mu biz hani ben bir şey sormak istiyorum mesela dörde bölmedi de sadece kendi yediği kadının mı ödedi? Tabii. artık ki. ya bu kadar dur bari dörde böl, değil mü yani? yani Dört diyor ki nine diyor. Ben çünkü yemedi Yemedim mi? Orta mesela patates geldi o patatesler hiç, hiç yemedim diyor. mi? Dokunmadım. Abi ama sonuçta haklı adam haklı yani. Adam haklı. Yemediği yani. şeyin parasını niye ödeyecek? Enayi mi? Herkes yani, ben mi? Çok da akıllı. Şimdi Faik e, kendine salır ya. Mesela Faahir kendisi konuşsun. Sonuçta Fahir tatlı almadı. Almadı mı abi? Dinleyicilerimiz de Tatlı konusunda Fahir tatlı aldı. Niye parasını versin? Niye vereyim abi? Ama işte eşeklik ben de veriyorum. Çok özür dilerim ama... ...Karpaccio da şeyin fiyatı aynı değil ona bakarsan Ege. Senin yediğin neydi? Tabii ki mesela Karpaccio bir... Sen ne, ne yemiştin? O Danimarka'nın yerel yemeği. O onun fiyatı aynı değil. Şimdi bir ilk bakışta hesap geldiği zaman böyle herkes kendi payını ödediği zaman, sadece kendi yediklerini ödediği zaman tatsızlık olacak. Sohbet bölünecek falan gibi bir Halbuki... düşünce oluşuyor. Halbuki herkes ortak bir şey verince kafalarda Rahat şey oluyor. oluyor. Ben oradan tatlıdan yememiştim. tatlıyı da verdim. O kaç tane bira işte. Ben bir tane kola içtim falan filan diye. Çok güzel. Aslında muhabbeti bölen, içten yapılan bu pazarlıklar oluyor. O yüzden de böyle herkesin kendi payını düşeni ödemesi bence <gülüyor> Avrupa'da çok normal. Dur bakayım. Avrupa'da Çok normal. Çok normal. Evet sevgili dinleyiciler bugün Danimarka'da bir hesap ödeme sketch de yapabilirdik aslında. Yapma pek. O artık özellikle Avrupa'da çok normalde yapalım. Yarın yani. yaparız onu. Her gün Avrupa'da çok normal. Bundan sonra başka bir ülkede başka bir e, kültürel bilgiyle karşınızda olacağız sevgili dinleyiciler. Avrupa görmüş dinleyicilerimizin de tıkandığımız noktalarda bize yardımcı olmalarını bir kez daha diliyoruz. Ezgi yanında olduğu gibi bakın Abdurrahman Bey'in de uç noktalarda gezinen Abdurrahman <gülüyor> Bey'in de <gülüyor> iyi niyetli bir yaklaşım vardı. Yani. Evet. Abdurrahman en Bey. En azından gene bir sınırı var. Skala. Evet. Hani 300 demiyor da 30 diyor falan gibi bir şey. Evet 50 kuruşla 30 lira arasında değişen oranlarda bize şey yaptı. Diğer dinleyicilerimiz yani, de öyle sadece evet, Abdurrahman Bey evet. değil. Hepsine teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür yeni ediyoruz. Yeniltiler falan burada konuşuldu. Espler devam <gülüyor> ediyoruz. Yine bir ilk olma zamanı. Hem de tüm dünyada. Tüm dünyada. Dünyada ilk defa bir radyo istasyonunun adı sokağa veriliyor. Radyo Uttu Sokağı, 28 Nisan Cumartesi saat 19'da Atena konseriyle açılıyor. dedim sana. Ne yap boş, boş. kişilik konser olını ve radyotü şehir stüdyosuna sahip sokakta ilk açık hava konserine biletler mabileette ayrıntılı bilgi 210 3030 .30 ve radyotü sokakta da hayatın sesini aç sablar sabahlar, Modern sabahlar. Modern sabahların sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Hiç merak edin, hiç sıkıntınız olmasın. Yarın sabah yine 7 on arasında beraberiz. Ofis Kaçkını Ofis Ofis Kaçkını Uzaklaşmanın en kolay yolu. Office Manager. Office as I still walk on, I think Ofis kaçkını hafta içi her gün saat 10'da Radyo Ötüde. Model sabahlar Soner